ve yüfurlukum zinobum. Omayutigallah ve rasulah. Fakat faza fozun azime. اما بعد. Fakat faza fozun azime. Fakat faza fozun azime. Fakat faza fozun azime. Fakat faza fozun azime. Fakat faza fozun Nevevi Rahimahullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis kitabını derlemiş olduğu kitabı şerh etmeye, içindeki hadisleri okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bu haftaki e, konumuz Babu Ta'zimi Hurumatil Muslimin ve Bayani hukukihim ve şefakati aleyhim ve rahmetuhum ve rahmetihim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 Buradaki şiar, allah Teala'nın dini. allah Teala'nın kullarından yapmasını istediği ameller, fiiller, ibadetler. Bunlara şiar, dini nişaneleri diyoruz. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, ümmetin, bir topluluğun namaz vaktinde ezan, vaktin girdiğini belirten ezanı okumaları gibi. Bunlar allah Teala'nın yerindeki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 Eğer bir müminin kalbinde gerçekten takva var ise, bir önceki ayette de olduğu gibi Allahu Teala'nın haram kıldığı, hürmet edilmesini istediği şeylere ne var? Saygı gösterir. Onun haddini bilir, kadrini bilir, kıymetini bilir. İşte İmam-ı Nevevi bu ayetlerden de bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Konunun başlığında da olduğu üzere Allahü Teala bizlerden ne istiyor arkadaşlar? Müminlere karşı merhametli olmamızı şefkatli olmamızı, onların hak hukuklarını tanımamızı istiyor. Bu sebeple İmam-ı Nevi Allah bizlere hatırlarsınız bu kitabı tergib ve terhip hadisleri olarak hayra teşvik edici iyiliklere, güzelliklere yönlendirici, tevcih edici hadislerle ve kötülüklerden sakındırıcı kötülüklere karşı insanı korkutan hadislerden derlenmiş olduğu için <gülüyor> erhamuke Allah. Bu bapta bizlere müminlerin hak ve hukuklarına riayet etmemiz gerektiğini, onlara karşı merhametli olmamız gerektiğini öğretiyor. Konuyla alakalı diğer baplarda da olduğu üzere öncelikle Allah Teala'nın kelamından, kitabından ayetler zikrediyor. Bu ayetlerden bir tanesi de yine Allah Teala'nın Hicr suresindeki şu buyruğu: "Vakhif cenehaka il mu'minin." Müminlere karşı kanatlarını ne yap?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 hapsurduğu zaman elhamdülillah dediğinde yerhamukallah denmesi. Bunların hepsi birer nişane. Küçük gibi gözükse de bunlar işte takmanın bir işareti arkadaşlar. Bazıları ya işte bunlardan da ne olacak? Bunlar da o kadar dinimizde çok önemli mi? dedi duyabiliyoruz. Ama aleyhissalatü ve diyor ki hapsurup elhamdülillah diyen kimseyi duyan her kişiye yerhamukallah demek bir haktır.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 şiarlarını, bu dinin, bu alametlerini tazim ederse en مِنْ takval الْقُلُوبِ Kalbin neydir arkadaşlar bu? Bir takvar göstergesidir. Bizler de kendimiz buna göre ne yapacağız? Ölçeceğiz, biteceğiz. Ben hala hapşurduğu zaman يَرْحَمُكَ dediğimiz kardeşlerimizden يَهْد۪يكُمُ ve وَيُسْلِحْ بَالُكُمْ diyen yahut da demeyi öğrenemeyen kimseleri gördüğüm zaman şaşırıyorum. Yani bugün o kadar gereksiz kendi mesleğimizle olsun, mesleğimizin dışında olsun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 Esselatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme <gülüyor> iftahli <gülüyor> evvabe rahmetik. Ya, bu allah da Teala'nın dininin bir nişanesi göstererek yap yapman gereken müminlerin böyle tatbik etmesi gerektiği bir <gülüyor> ibadet. Ha Bunu kendine dert edinip öğrendiysen bil ki senin kalbinde ne var? Bir takva emaresi var. Ama hala orada değilsen, çıkarken ne söyleyeceğini bilmiyorsan, girerken ne söyleyeceğini bilmiyorsan Buna benzer bir şeyler hasta musibetli bir adam gördün. Onu gördüğün zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın okumayı tavsiye ettiği duayı bilmiyorsan bilmen lazım ki sende bir kısa bir eksiklik var. Seni harekete geçirmeyi engelleyen, seni böyle kıpraştırmayan bir problem var sende. O zaman ne yapacaksın? Bu konuda gayret sarf edeceksin. Yine İmam Nevi Rəhımmatullah Maide suresindeki 30. ayeti zikrediyor burada bizlere omen menqatela nefsen bir gayri nefsin kim bir nefse bir cana karşılık değil yani cana can olarak kısas olarak değil ewfasadin fil ard yani kim cana can olarak kısas olarak değil de haksız yere bir adamı öldürürse diyor Allahu Teala kim bir nefse öldürürse bu şekilde ewfasadin fil ard ya da yerinde bir fesat yayarsa Yer yüzünde bozgunculuk çıkarırsa feke bu insan katale nase cemi'a tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Allah Teala Maide Suresi'nde böyle buyuruyor. Evet biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe dönüp Kabe'de ne diyor? Biliyorum ki sen Allah katında nesin? Değerlisin ama Allah'ın katında Müslümanın kanı senden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 onun seni elemekle diyor ya. Yani İmam Ahmed'ten gelmiyor konu müminin kanı olunca İmam Ahmed dururmuş. Niye duruyor? Çünkü Allah Teala'nın şiarı alametlerinden bir tanesi bu dinin alametlerinden bir tanesi hem müminin kanına, ırzına, malına ne yapmak saygı duymak. Kalbinde takva olan insan bu konuda ne yapar? Hassas olur. Ama sefih olan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 Bir müminin öldürülmesi Allah'ın da dediği gibi arkadaşlar bütün insanlığın öldürülmesi gibi günah. Halı. Böyle bir şey. Aynı ne gibi bir peygamberin yalanlanması bütün peygamberlerin yalanlanması gibi. Kezebet kavmu Nuh'u'l murselin diye nazar. Nuh kavmi bütün peygamberleri yalanladı. Halbuki yal yalanladıkları peygamber Nuh aleyhisselam. Tek onu yalanlamış olmalarına rağmen Kesinlikle. onlardan sonra gelen peygamberleri de yalanlamış hükmü var bu adamlara. Allah katında bütün hepsinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de yalanlamış olarak hesaba çekilecekler. Halbuki görmediler, bilmiyorlar. Ama Allah-u Teala diyor ki onlar diyor, bütün Resulleri ras yalanladılar. Onun için bir müminin öldürülmesine, kanının dökülmesine sebep olan insan yahut da öldüren buna e, direkt amdeden kasteden bir insan, bütün müminler bütün insanları ne yapmış gibi olur? katletmiş gibi olur. Hadislere geçelim. İlk hadisimiz müttefakun aleyh hadislerden. Ebu Musa radiyallahu anh. Kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-mu'minu lil-mu'mini Yan. müminin, diğer mümine olan, mümin kimsenin, mümin kardeşini olan örneği, misali aynı şunun gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. Yan. örülmüş bir bina bir duvar gibidir.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 Tuğlalar gibi, şeyler gibi... Sen ne yapacaksın? Kardeşine destek olacaksın. Onun hakkın, hukukunu... Senin üzerinde olan hakkın, hukukunu yerine getireceksin. Onu gördüğün zaman selam vereceksin. Değil mi? Hasta, hasta olduğu zaman ziyaretine gideceksin. Seni davet ettiği zaman davetine... ...icabet edeceksin. Yani bunları Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretmiş. Allah-u Teala'nın bizim üzerimize... ...koyduğu hak-hukuk. Hapşurduğu zaman ne yapacaksın? teşmit. Yer rahmetullahi Cenazesi olduğu zaman Hicabet, icabet edeceksin. Cenazesine gideceksin. Cenazesine gideceksin, katılacaksın. Ve aleyhissalatu vesselam hadisin devamında diyor ki: "Vaşabbaka beyne sahabe" diyor ki, vesselam bu sözü söyledikten sonra "Vaşabbaka beyne asabihi." Aleyhissalatu vesselam bu hadis söyledi ve parmaklarını birbirine ne yaptı? Şu şekilde geçirdi. Yani müminlerin birbirine olan özelliği bu şekilde. Baktın kardeşin Yanlış yolda gidiyor. Baktın yanlış inandığı bazı inanışlar, itikatlar var. Uyaracaksın. Çünkü onu sen ne yapmak zorundasın? Oradan çıkartıp kurtarmak zorundasın. Nasihat etmek zorundasın. -dinu Din nasihattır. Fezekir fe <gülüyor> inne <gülüyor> zikra mu'minin. Öğüt ver. Zira öğüt müminlere ne var Fayda verir. Zira öğüt müminlere fayda verir. İkinci hadis. Aynı sahabeden Ebu Musa radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men merre fî şeyin min mesâcidina kim bizim mescitlerimize uğrar gelir de ev esvâkina çarşımızdan geçerse yahut da çarşımıza girer sokaklarımızda dolaşırsa ve ma'ahu neblun fel yumsik yanında oku varsa eğer ok taşıyorsa diyor ki aleyhisselatü Vesselam, bakın tasvire bakın o diyor, taşıdığı savaşlarda kullandığı yahut avlanmak için kullandığı okunu tutsun. اَوْلِيَقْبِدْ عَلَانِ صَالِحَا بِكَفِّهِ Ya da, o okun ucunu avucuyla ne yapsın? Kapatsın. Niye bunu yapsın? اَنْ يُصِي بَاَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ min ha şey Müslümanlardan bir kimseye zarar vermemesi için. O hadiste hadis de Bukhari ve Müslümin'e rivayet edip ittifak ettiği muttafakun aleyh hadislerden. Yani Müslüman kardeşine zarar vermemeyi aleyhissalâtu vesselâm öyle güzel tasvir ediyor, öyle güzel bize anlatıyor ki bakın, i̇htimali yani ihtimali bile kapatıyor ve diyor ki okunu tut, yani sağa sola dönerken birisine çarpmasın, birisine zarar vermesin, yapabiliyorsan avucunda ne yap? Çünkü okunucu çok keskindir. Bilerler o okunucunu ki hedefe isabet ettiği zaman direkt ne yapsın? O girsin içine. Onu diyor çarşıya girdin camiye girdin dikkat et. Yani bugün bu hadisin üzerinden insanlara çarşı, pazar veyahut hatta muaşeret ahlakını öğretmek istesek binlerce ne yaparız? Kural çıkarır. Hüküm çıkarır. Arabanın yolun ortasına park etme. Değil mi? Adamın dükkanının önünü kapatma. Uzun bir şey taşıyorsan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 meselul mu'minine fi tevadduhim ve terahumihim ve teatufihim meselul cesed birçoğumuzun bildiği hadis diyor ki aleyhissalatü vesselam müminlerin birbirlerine olan sevgi merhamet ve hoşgörülerinin örneği meselul ceset şuna benzer insan vücuduna benzer insan bedenine benzer eğer اَشْتَكَا مِنْهُ عُضْفٌ تَدَعَى لَهُ Vücuttan bir yer, bir organ, bir ağza, rahatsız olduğunda, belki ki o tırnağın ucundaki böyle derinin kalkmış olması olsun, derinin böyle ufacık yara olduğunu düşünün. Böyle bir şey de diyor, sairul لَهُ سَعِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ humma.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 Düşünmeli. Onlara dua etmeli. Onlar için elimizden geleni ne yapmalıyız? Meşru ölçüler içinde, çerçeveler içinde yapmalıyız. An Ebi Hurayrata radiyallahu anhu kal, kabbelen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem elhasenebne alih radiyallahu anhum. Nebi aleyhissalatü ve selam Hasan (radıyallahu anhu'yu ne yapıyor? Öpüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hasan. Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında bu benim torunum, oğlum اِنَّ هَذَا بْنِي Efendidir dedi kimse. La Allah'a en يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي اَتَيْنِ muslimin Diyor ki, umulur ki Allah Teala benim bu torunumun sayesinde iki büyük Müslüman grubu ne yapacak diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir araya getirip anlaşmaya vardıracak.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 tarihinde hükmü kime bırakıyor? Razı olarak fitnenin durması niyetiyle Muaviye radıyallahu anhuya bırakıyor. Hasan radıyallahu aleyhi ve vesselam, bunu daha önceden ne yapmış bizlere? <gülüyor> Haber vermiş. İnne bihi haza seyyid. L'alla Allah en yusliha beyne fı'eteyn minel muslimin. Allah Teala umulur ki o, ne yapacak? Bu Evladımla, bu torunumla iki büyük Müslüman topluluğu birleştirecek. Yani Aleyhisselatü Vesselam burada Muaviye radıyallahu Anhu'nun grubuna da Müslüman topluluk diyor. Ali radıyallahu Anhu'nun grubuna da Müslüman topluluk diyor. Bu saatten sonra, bu haberden sonra kalkıp Muaviye radıyallahu anhun hakkında ileri geri konuşan ya da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının hakkında ileri geri konuşan bir insan görürseniz bilin ki o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 Mesela rivayet diyor ki رَجُلًا سَمِعَ رَجُلٌ مِنْ Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi'in diyor ki, tabi'inden birisi. Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabından bir adamdan işittim ki kim bu adam bilmiyoruz. Araştırmak zorunda mıyız? Değiliz. Peygamberin ashabı olduğu sürece onun kim olduğu artık bizim için önemli değil. O peygamberden rivayet ettiyse onların hepsi nedir? Udul, ad işte aleyh aleyhissalatü vesselam Hasan radiyallahu anhu'yu öpüyor. <gülüyor> aleyh ve indehul akra ibn-i habis. Aleyhissalatü vesselam onu öperken yanında da akra ibn habis var. Ve kâlel akra inneli aşraten minel veled. Diyor ki on tane evladım var, on tane çocuğum var. Ma kabbeltu minhum ahadan. Bu yaşıma kadar hiçbirini öpmedim. Bugün aynı cahili adetler bizim bazı toplumlarımızda da var. Adam diyor ki ya bizde diyor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 Hutbe irade ediyor. Hutbe veriyor. Hasan ve Hüseyin geliyor. Uzun bir elbise giymişler. Takıla takala yürüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam hutbeyi kesip aşağı iniyor. Onları alıyor. Seviyor. Sonra allah Teala'nın şu ayetini okuyor. İnne emvalukum ve evladukum fitne. Gerçekten diyor mallarınız ve çocuklarınız bir intihandır, fitnedir. Aynen. Önünde bir kalabalık var, cemaat var. Onları bırakıp sözünü kesip hutbeye kaldığı yerine sonra devam edecek. Torunlarını alıp kucağına kaldırıyor.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 Yine başka bir hadis-i Ebû Dâvûd'un rivayet etmiş olduğu hadisde diyor ki: "El-rahimûne yerhamuhumur Rahman." Er-rahimûn merhametli olan, hoşgörülü olan insanlara kim merhamet eder, rahmet eder Rahman. Ne bileceksin sen. Bu hani biz açıklamıştık daha öncenleyen. İnsanın hata edeni hatasından dolayı cezalandırması veya cezalandırmaya gücü yetiyorken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 Kimi zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bağırıp çağırıyorlar, sesleniyorlar, ismiyle hitap ediyorlar. Kendi aralarında konuştukları gibi. Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de de ifade ettiği gibi. yani Bunlar sert adamlar. Terbiye edilmesi zor insanlar. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki bunlar geldiler Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Çocuklarınızı öpüyor musunuz siz? <gülüyor> soru çok açık yani işte örf adet diyoruz ya bazen örf adet yani örf adeti silelim atalım manasında konuşmuyoruz burada ama yani yanlış olan örf adetleri yapmayacağız <gülüyor> kaldıracağız yani kabul etmeyeceğiz. Hz. Ali'ye selamla soruyorlar <gülüyor> "etukabbilun asbiyanakum çocuklarınızı öpüyor musunuz siz?" "Fekalu <gülüyor> am? Evet öpüyoruz. "Kal, <gülüyor> kalu lakinna wallahu ma nuqabbil." biz diyor Araplar diyor ya, şey o bedeviler bizler çocuklarımızı örmüyoruz yani. فقال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "أو أملك إن كان الله نزع Allah Teala sizlerin kalplerinden rahmeti çekip aldıysa ben ne yapabilirim ki? Yani bugün de var bazı insanlar çocuklara böyle ve hatta mümin kullara, mümin kardeşlerine rahmet etmiyor. Acıma duygusu yok, hoşgörü yok. Hak hukukunu riayet etmiyor. Bunların hepsi neyin alameti arkadaşlar? İnsanın kalbinden rahmetin çekilip alınmasının bir göstergesi alameti. Altıncı hadis Ancelir İbni Abdullah radıyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men la yerhamin nase la yerhamuhullah Bu rivayette muttefakun aleyh Hukari ve Müslümin'in ittifak ettiği vaatlerden. Allah'ın diyor ki Aleyhisselam vesselam Allah'ın Resulü insanlara rahmet etmeyene Allah da rahmet etmez. Ve an Ebi Huvayrata radiyallahu anhu anne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal idha sallâ ahadukum linnâs fel yukhafif. Sizlerden birisi insanlara namaz kıldıracaksa imam olacaksa fel <gülüyor> yukhafif. Namazı ne yapsın? Hafif tutsun. Tabii buradaki hafiflik bu hadisler yani bazıları tek taraftan baktığı için alarak zannedebilir yani. Kevser ve ihlas sureleriyle. Biz bugün bir Ramazan'da Demircil Sitesi camisinde işte orada hatimle kılınıyor teravih namazı. O gecede insanların Kadir gecesi olarak 27. gece kabul ettikleri camilerin tık tık, tık, tık olduğu gece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 Ondan önce diyor ya işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hafif kılın, yavaş kılın, böyle mi olmuş falan gibi şeyler söylüyor. Bu da değil arkadaşlar. Yani ben onu buradaki kardeşlerimize bazen söylüyorum. Kur'an ezberleyen, bize Kur'an dinleten arkadaşlara da söylüyorum. Yani namazlarınızı, hele hele nafile namazlarınızı kıldığınız zaman yani ehl sünnet sünnetle cemaat olduğunu söyleyen, selefi salih'in yolundan gittiğini söyleyen, selefi olduğunu söyleyen bir insanın yani nafile namazı,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 zayıf olabilir, sakim, hasta olabilir, belki kebir, büyük yaşlı, ileri yaşlı birisi olabilir. Ve idâ sallâ ahadukum li fel yutavvil mâ aşâ. Ama diyor bir kimse tek başına kendisi için namaz kılıyorsa, orada o zaman ne yapsın diyor? Fel yutavvil mâ Dilediği kadar uzatsın. Ya, hadisin bu tarafı da var arkadaşlar, bize hitap eden. Öbür tarafta, kısa oku, hafif tut dediği namazda, aleyhissalâtu vesselâm sahâbilecek, okuyacaksan diyor, Sema ذَاتِ الْبُرُجُّ oku bir sayfa. Tarık, <gülüyor> İmam yani, cemaat imamlık yapıyorsun ya, yarım sayfa. Bunları yani oku. Yani, hafif denilen de bu. Bizim memlekette, camilerdeki maalesef imamların böyle kıldırdığı veya az önce söylediğimiz gibi cuma namazınızı kılıyorsunuz. Cuma namazında okunması sünnet olan sureler var. Ama ben yani, yıllardan beri bu memlekette cuma namazı kılıyorum. Hala bu okunması sünnet olan Gashiye ve A'la surelerinin birinci rekatta Gashiye, ikinci rekatta A'la surelerinin okunduğunu ne yapmadım? Görmedim maalesef. Ama yine de eee söze geldiğinde dini en iyi biz yaşıyoruz değil mi? Evet. 8. hadis. Aişe radıyallahu anhuma, "Kaan rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem le da'u'l amele ve huve yuhibbu en ya'male Aleyhissalatu vesselam bir işi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 o salih ameli terk ederdi. Ümmete merhamet. Aleyhissalatü vesselam ee, rahmet peygamberi. allah Teala onun hakkında Tevbe suresinde لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ min اَنْفُسِكُمْ Sizlerin aranızdan, sizlerin içinden bir Resul geldi. اَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا Sizlerin dara düşmeniz, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir diyor. Sıkıntılı olur. Halisun عَلَيْكُمْ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 hem diyorum yolda gidelim hem onların ticari işleri var onları hallediyoruz hem de radyoda bir şeyler öğrensin şeyde MP3'ten bir şey öğrensinler bir şeyler anlatalım. Nasihat filan ediyoruz. Ondan sonra dediler ya de meşhurdur. Hatta bazı arkadaşlara ben o CD'yi göstermiştim. Me Mevlid derler buna bizim Mevlid, Mevlid gibi böyle şeyler vardır. İlahi grupları vardır. Deflilerle filan böyle bir cenazede, bir bayramda bir düğünde toplanırlar. Orada medih diyorlar. Peygamber'e ederler, Medhiye söylerler. Sena ederler. Yani gulu diyor Araplar yani. Aşırı gitme konusunda öyle aşırı gidiyorlar ki yani aleyhissalatü vesselamdan yardımda isteyen var. O, bu kasideyi bu seyriye dediğimiz oradan kasideler okuyorlar. Senin ilmin öyle geniştir ki levh-i mahfuzda yazanlar senin ilminin bir cüzüdür. Öyle şeyler bile söylüyorlar. Ondan sonra dedim ya bu ne dedim böyle Allah'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle övülmesini sevmediğini, yasakladığını biliyoruz biz. Aşırı giderek, gülüp ederek. Ya bu zikirdir dedi. Bunun ne yasağı var? Sizim peygamber Aleyhisselatü vesselam'a hatırlıyorsunuz geçen hafta Kitab-ı Davud şerhinde hadisi hatırlıyorsunuz değil mi? Ebu Davud'un ve Nesai'nin rivayetlerini bir adam gelip ne dedi Aleyhissalatu Vesselam'a? "Ente Seyyiduna." Rabbino şeydina ve afdalina ve sen bizim en hayırlımızsın efendimizsin başladı peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem onun önünde ne yapmaya övmeye medhetmeye bunların dediği gibi bizim bu arkadaşların methetme Aleyhissalatu vesselam ne diyor karşındaki kişinin haddi aştığını aşmaya doğru yöneldiğini görünce bu mana gulu görünce diyor ki qulu kavlukum veya sözünüzü Söyleyin ya sözünüzün bazılarını söyleyin. Hepsini söylemeyin. hadi açmayın. Ve <gülüyor> la yestehviyenne şeytan. Şeytan ola ki sizi ne yapar? Kandırabilir. Yolundan dışarı çıkarabilir. Başka rivayette. Beni Hristiyanların, Meryem oğlu İsa'yı aşırı yücelttikleri beni de ne yapmayın diye yüceltmeyin diyor. Tabi karşıdaki hani dedim ya dini safi olarak anlamak.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 Onun merhamet peygamberi olmasına iman etmek bunu gerektiriyor arkadaşlar. Bu demek o yani. Tabi dedi ki ya işte falan filan tamam da ama işte ben tabi dedim bu bidattır. Böyle insanların topluca bir araya gelip peygambere sene atması, zikretmesi, halkalar halinde zıplaması, hoplaması yapması. Daha komik bir şey söyledi. Dedi peygamberin ashabu dedi pantolon giymiyordu. Şu anda biz dedi pantolon giyiyoruz. Ondan sonra ben dedim yani ben dedim pantolonu giyerken ibadet o, niyetiyle yapmıyorum dedim. Sen öyle mi giyiyorsun yani? ibadet olarak mı kabul ediyorsun bu pantolon giymeyi? Yok dedi. Ama dedim bunlar ibadet, ibadet maksadıyla yapılan Allah'ın Resulü'nü öven şeyler Allah'ın Allah'a yakınlaşmak için ibadet maksadıyla yapılan şeyler. Bunların ikisi arasında çok büyük fark var. Öyle değil mi? Evet. Deyince susup kaldı. Kaldılar. Niye susup kaldılar? Çünkü insan dinini basiret üzere, ilim üzere yaşamazsa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 gül bahçesinde yürüyen, kafirlere karşı böyle tebessüm eden, böyle bir peygamber yok. yok arkadaşlar. Bir taraftan müminlere evet merhamet eden, bir taraftan da kafirlere karşı galiz, şiddetli olan bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyin şartını, şurtunu, surutunu koyarak, haddini, hududunu belirerek bu dünyada bizlere bütün şeyleri ne yapmış, öğretmiş. Bizler de bunu ne yapacağız? Öğreneceğiz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 Allah Teala seni zimetine almış. Sabah namazını kıldığın takdirde o zaman sen sabah namazını ne yapacaksın? Kılacaksın. Fenne men yatlubehu min zimmeti bir şeyin Allah Teala eğer seni bu konuda himayesini aldığı konuda sorguya çekerse yani sorguya çekilecek bir harekette bulunuyorsan bu konuda yani sabah namazı çok önemli bir namaz arkadaşlar. Aleyhissalatu vesselam ve 5 vakit namazın içinde en hayırlı olan iki namazdan birisi. Men sallel berbeyn, dakalel cenneti aleyhisselatü vesselam. Kim şu iki serinlik namazını kılarsa, cennete girer. Nedir o iki serinlik namazı? Aa, iki. Sabah ve İkinli. ikindi. Ve bakın müminlerin, müslümanların, yani bugün için ben söylüyorum, baktığım zaman en çok gevşek davrandıkları namazlardan ikisi. Bir de münafıkların alameti olan bir yatsı namazlar var. Ben bakıyorum böyle birçok İslam cami yerinde adam var. Yani işte Filistin'deki Müslümanlar hakkında böyle cana can dişe diş böyle bahseden konuşan adam konuşuyor konuşuyor. Akşam ezanına beş dakika kalmış. Adam ikindi namazını kılmamış. Ya senin üzerindeki Allah'ın hakkı ne olacak? Aleyhisselam diyor bekler. İkindi namazını kılmadan bekler, bekler, bekler. Takip ediyor güneş batmaya başlar, kalkar diyor. Ne var? Hızlı hızlı namazını var. gibi. yem yemesi gibi. Tilke salatul Diyor ki bu namaz münafıkların namazıdır. Aynı bu ifade. Hadis. Ve inanın o kadar çok insan var ki bugün benim gördüğüm, bildiğim, tanıdığım oturuyor, oturuyor, oturuyor, bakıyorsun adamla sohbet ediyorsun. Sen namazda kılmışsın, camide gelmişsin, yanındasın, evet. ziyaretindesin veya bir iş var. Ya bir diyor, ben diyor sohbet çok tatlı ama diyor, Ezan diyor şurada 15 dakika kaldı. Gideyim hemen hızlı bir şekilde namazımı kılayım geleyim Tilke salatul münafıkin Bu münafıkların namazı diyor Aleyhisselatü vesselam. İşte Allah-u Teala'nın Zimmetinde olan Himayetinde olan bir konuda allah Teala kimi ararsa Kimi sorguya çekerse Kimi suale çekerse allah Teala onu ne yapar Yakalar yani Kaçışı yok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 Diğer bölüme geçebilirsek geçeriz. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü la ilahe illa